Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bu kitabın indirilmesi O mutlak galip O her şeyi hakkıyla bilen Mü'minlerin günahını yarlıgayan Tevbesini kabul eden Kafirler ve muhalifler için azabı çetin Ariflere fazlu kerem sahibi olan Allah'tandır Ondan başka hiçbir ilah yoktur Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfür ve inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Şimdilik Habibim, onların şehirler içinde dönüp dolaşması seni aldatmasın. Onlardan evvel Nuh kavmi de, bunlardan sonraki sürü sürü fırkalar da peygamberlerini yalan saydılar. Bunlardan her ümmet, kendi peygamberlerini yakalamayı kastetti. Hakikati olmayan şeylerle hakkı yok edebilmeleri için savaşıp durdular. Neticede ben de onları tutup yakaladım. İşte bak benim azabım nice imiş. Kafirlere karşı Rabbinin onları muhakkak ateş yaranı olduklarına ait bulunan sözü işte böyle tahakkuk etmiştir. Arşı yüklenen bir de O'nun etrafında bulunan melekler, Rablerini hamd ile tenzih ve tesbih ederler. O'na iman ederler. Müminlerin de yarlıganmasını şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır o halde. Tevbe edenleri, senin yoluna uyup gidenleri yarlıga, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları da, kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine sok. Yegane galip, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin, sen. bir de, i̇şte onları bu dünyada her türlü fenalıklardan koru, sen. Kimi kötülüklerden korursan o gün. Muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmişsindir. Bu en büyük necat ve saadetin ta kendisidir. Küfredenlere melekler tarafından nida edilir. Allah'ın buzu sizin kendinize olan bozunuzdan elbette daha büyüktür. Çünkü siz dünyada imana davet olunuyordunuz da küfürde ısrar ediyordunuz dediler. Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. İşte günahlarımızı bilip itiraf ettik. Fakat şöyle bir çıkmaya bir yol var mı? Bunun sebebi şudur. Bir olarak Allah'a dua edildiği zaman siz küfrettiniz. Eğer O'na eş katılırsa kastik ediyordunuz. Artık hüküm O çok yüce, O çok büyük Allah'ındır. Ki O, Ayetlerini size göstermekte, sizin için gökten rızık indirmekte olandır. Şirkten tevbe ile imana dönecek kimseden başkası, ayatı haktan ibret almaz. Haydi ey müminler! Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, O'nun dininde ihlas ve samimiyet erbabı olarak ibadet edin. Sıfatları yüce, arşın sahibi Allah'a, İnsanları o kavuşma günü ile korkutmak için kendi emirinden olan vahyi kullarından kimi dilerse ona ilka eder. O kavuşma günü. Onlar kabirlerinden fırlayıp çıkarlar. Onlardan sağdır olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah buyurur. Bugün mülk kimindir? Yine kendisi cevap verir. Bir olan her şeye hakim. Ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün herkes ne kazandıysa onunla karşılanacak. Bugün aksızlık yok. Şüphesiz ki Allah hesabı çağır çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu. Sanki gırtlaklara dayanmıştır. Salimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçısı vardır. Allah, gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah, hak ve adaletle hükmeder. Onu bırakıp taktıkları ise hiçbir şeye hükmetmezler. Şüphesiz Allah, O, bunların sözlerini hakkıyla işiten, yaptıklarını kemaliyle görendir. Onlar, Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden evvelkilerinin ahibetinin nice olduğuna baksınlar. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri itibarıyla bunlardan daha üstündü. Böyle iken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın azabından bir oryanda olmadı. Bunun sebebi şu idi. Çünkü Peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getire dursun. Onlar küfrettiler. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Çünkü o her şeye kadirdir. asabı pek çetindi. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Firavun'a, Hama'na ve Karun'a gönderdik de ona, çok yalancı bir sihirbaz dediler. İşte o tarafımızdan kendilerine haklı getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün. Yalnız kadınları diri bırakın dediler. Tafirlerin düzeni heder olmaktan başka bir şeye mahkum değildir. Firavun bırakın beni dedi. Musa'yı öldüreyim. Varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben O'nun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Musa da ben hesap yönüne inanmayan her kibirli insandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizlemekte bulunan bir mümin şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır demesiyle öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler de getirmiştir. Bununla beraber eğer o bir yalancı ise yalanı kendisine, eğer doğrucu ise sizi tehdit ede geldiği azabın bir kısmı olsun gelir sizi çarpar. Kübetsiz Allah haddi aşan, iddiasında çok yalancı olan kimseyi muvaffak etmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde siz galip kimseler olmak üzere mülk sizindir. Fakat Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun dedi ki ben size hangi reyde bulunuyorsam ondan başkasını işaret etmiyorum. Size doğru yolun hilafını da göstermiyorum. Mümin olan o dedi ki ey kavmim. Hakikat ben o sürü sürü fırkaların gününe misal vermenizden Nuh kavminin, Adın, Semud'un ve daha sonrakilerin hali gibi bir maceraya sapıp felakete uğramanızdan korkuyorum. Yoksa Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmim! Hakikat ben size karşı o barışıp çağrışma gününden endişe etmekteyim o gün. Hesap yerini arkanızda bırakıp cehenneme döneceğiniz gündür o gün. Sizi Allah'ın azabından hiçbir kurtarıcı yoktur. Allah kimi şaşırtırsa onun yolunu bir doğrultucu da yoktur. And olsun. Musa'dan evvel Yusuf da size apaçık bir hanlar getirmişti o vakitte. Onun size getirdiği şeyler hakkında Şüphe edip durmuştunuz. Hatta o vefat edince de dediniz ki, bundan sonra Allah asla bir peygamber göndermez. İşte Allah o haddi aşan şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir hüccet olmadığı halde, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerdir. Gerek Allah indinde, gerek iman edenler katında, Buna buz büyümüştür. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun şöyle dedi. Ey Hakan benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına yükselip çıkarım. Ben onu mutlak bir yalancı sanıyorum a İşte bu suretle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 Firavun'un kötü amel ve hareketi süslendirildi o yoldan saptırıldı. Firavun'un düzeni başka değil ancak kusuran da idi. İman eden osa ey kavmim dedi siz bana uyun size doğru yolu göstereceğim ey kavmim. Bu dünya hayatı ancak fani bir eğlencedir. Ahiret ise o asıl durulacak yurdun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 ''Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a küfredeyim, rububiyetini hiçbir suretle tanımadığım nesneleri ona ortak tutayım diye çağırıyorsunuz. Ben ise sizi o mutlak kadire, o çok yarlı gaycıya davet ediyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur.'' Uşuşsuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Çünkü Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onların kurdukları tuzakların fenalıklarından bu zatı korudu. Firavun'un kavmini ise kötü azap verdi. Azaptan biri de ateştir ki, onlar buna sabah, akşam arz olunacaklar. Kıyametin kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en çetinine sokun denilecek. Kafirler ateşin içinde birbiriyle hüccetler göstererek çekişirlerken, zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara... Biz sizin tebaanızdık. Şimdi siz ateşten bir cüz'ünü olsun bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taslayanlar şöyle dediler diyecekler. Biz de siz de hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin. Bizden bir gün olsun azabı hafifletsin dediler, diyecekler. Bekçiler şöyle söylediler, söylerler. Size peygamberleriniz açık açık bir mucizeler getirmedi miydi? Öbürleri evet getirdi dediler, derler. Bekçiler de o halde kendiniz yalvarın dediler, derler. Halbuki kafirlerin duası heder olmaktan başka bir değeri haiz değildir. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin dikileceği gün her halde yardım edeceğiz. O gün özür dilemeleri zalimlere asla faide vermeyecektir. Lanet onların, fena yurtta onlarındır. Ant olsun ki biz Musa'ya ''Hidayeti verdik. Kendisinden sonra İsrail oğullarına da hem doğru yolun rehberi hem temiz akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere kitabı miras bıraktık. Şimdi sen Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının yarılganmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ile tenzi ve tesbih et.'' Kendilerine gelmiş kat'i bir delil ve selahiyet olmaksızın körü körüne Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde hiç şüphe yok ki asla yetişemeyecekleri bir büyüklük, hevesinden başka bir şey yoktur. Hemen sen onların şerrinden Allah'asın çünkü O dediklerini bizzat işiten, yaptıklarını hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin iptida yaratılışı, insanların ikinci yaratılışından elbet daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör olanla gören, iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne az düşünüyorsunuz. O saat muhakkak ve mutlak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ancak insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle buyurdu, bana dua edin, size icabet ve duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadetten büyüklük taslayıp uzaklaşanlar, hor ve fakir cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır.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 sizin faydeniz için yeri bir karargah, göğü bir bina kubbe yapan, size suret veren, sonra suretlerinizi güzelleştiren, en temiz ve güzel şeylerden sizi rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Demek alemlerin Rabbi ne yücedir. O daima yaşayandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde ona dininde ihlas ...ve samimiyet erbabı olarak hamd olsun. kainatın Rabbi olan Allah'a diyerek dua edin. Habibim ki, bana Rabbimden akli delilleri takviye eden o apaçık ilahi deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmekliğimden, tekkiden ve kat'i olarak men edildim alemlerin Rabbine teslim olmaklığım emrini aldım. Ki o sizi bir topraktan, sonra bir meniden, sonra bir kan pıhtısından yaratıp, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için, sonra da ihtiyarlar olmanız için yaşatandır. İçinizde kimi de daha evvel öldürülmektedir. Allah. Yaşatmayı muayyen bir vakte ecele ulaşmanız ve olur ki aklınızı kullanmanız için yapar. O hem dirilten hem öldürendir. Öyle ki o herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız ol der o da olu verir. Habibim Allah'ın ayetleri hakkında çekişenlere bakmadın mı? Nasıl onları tasdikten döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri tekzip edenlerdir. Artı bilecekler. Boyunlarında laleler, zincirler bulunduğu zaman ki onlar bu vaziyette evvela sıcak suyun içinde sürüklenecekler. Sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara Allah'a bırakıp da ona ortak tuta geldiğiniz butlar nerede denilecek? Onlar da bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu biz bundan evvel zaten hiçbir şeye tapmazdı diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Size olan bu azap şunlardır. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere şımartlık ediyor ahırdan çıkmış hayvanlar gibi çılgınca taşkınlık gösteriyordunuz. Cehennem kapılarından içinde ebedi kalıcı olarak girin, bak o kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Onun için sen Habibim sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi bir gerçektir. Bin netice ya onlara etmekte olduğumuz tehdidin tahakkukunu, Kısman sana göstereceğiz. Yahut seni kendimize alacağız. Nihayet onlar ancak bize döndürülüp getirileceklerdir. Ant olsun ki senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükm olunur. Beyhude laf söyleyenler işte burada kusrana düşmüştür. Allah! Kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için davarlar yaratandır. Onlarda size daha başka faideler de vardır. Göğüslerinizdeki bir hacete ermeniz için onların üstüne biniyorsunuz. Karada onların üzerinde, denizde gemilerin üstünde taşınıyorsunuz. Allah size ayetlerini gösteriyor. Siz Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Ya onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki? Kendilerinden evvelkilerin akıbeti nice olmuştur baksınlar. Hem onlar Bunlardan daha çoktu kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerce de daha güçlü ve satvetli idiler. Fakat kazanır oldukları şeyler kendilerine asla faide vermedi. Öyle ya kendilerine peygamberleri apaçık mucizeler getirince onların nezdindeki ilme karşı eğlenerek şımarıklık gösterdiler de hakkında istihza ede geldikleri şey kendilerini çepeçevre çevre verdi artık vaktaki o Çetin azabımızı gördüler Allah'a bir olarak inandı ona eş tutmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler Fakat ışımıımız gördükleri zaman imanları faide verecek değildi Allah'ın kulları hakkında cari ola gelen adeti budur. İşte kafirler burada kusranı uğradı.